Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve Deniz Kemal Seyar bir programla daha karşı karşıyayız. Gönül gönüleyiz diyelim. Bu program bizim gönlümüzden sizin gönlünüze çektiğimiz bir ne diyelim hocam Telef telgraf hattı diyelim <gülüyor> telefon <gülüyor> hattı diyelim Çok güzel, evet. gönülden gönüle giden bir yol diyelim. Gizli evet. bir yol diyelim. Molla Cami'nin benim çok sevdiğim dizeleri var. Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin. Tenlerde ve canlarda nihan hep sen imişsin. Senden bu cihan içre nişan ister idim ben. Ahar bunu bildim ki cihan hep sen imişsin diyor. Yani biz geçen sefer şükür bahsinde şöyle bir girizgah yaptık. Şükür, şükran, minnettarlık, hayatla ilgili takdir hislerimiz üzerine bir girizgah yaptık. Şükran duygusu aslında iyiliği takdir etmek, iyiliğin bize nereden ulaştığını, nereden kaynaklanarak geldiğini bilmek, bize iyilik eden insanlara minnettar olmak, Bizi bu dünyaya bilinçli bir varlık olarak gönderen Rabbimize, yaratıcımıza karşı şükür duygumuzu ifade edebilmek ve tevazu içinde kendi benliğimizi arkaya çekerek, geriye çekerek daha büyük bir bütünün bir ufak zerresi olduğumuzu hissedebilmek demek. E, şükran e, duygusunu, şükür duygusu minnettarla aslında günlük hayatın içinde. Ben şöyle biraz uzun bir psikolojik giriş yapabilir miyim hocam? Çok güzel. Tabii. tabii Eyvallah. Tabii, tabii, tabii. Sağ olun. E, çok ihtiyacımız var hocam. Çünkü ben bakıyorum insanlar hep e, halden razı olan insanla karşılaşmak çok az. Çok az. Mümkün olmuyor. Evet. İnsanlar hep e, şikayet ediyorlar, şikayet makamında e, görüyorum. Ben de kendimi zaman zaman şikayet ederken buluyorum. Yani ülkemizden şikayet ediyoruz, kendi insanımızdan şikayet ediyoruz. Efendim, e, bulabildiğimiz her fırsatta her şeyden e, şikayet ediyoruz. Fakat minnettar olmamız gereken de o kadar çok şey var ki. Yani e, bize verildiği için minnet duymamız... Bize sunulduğu için, bize bağışlandığı için kendimizi iyi hissetmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Bunları evet. görmezden geldiğimiz zaman hayatı kendimiz için bir cehenneme çeviriyoruz. Milton'ın Kayıp Cennet'te meşhur dizeleri vardır. Akıl der, cenneti cehennem, cehennemi cennet kılabilir. Kendi mekanı kendi oluşturur. Hani Geçen programda bahsetmiştik, Mevlana da buna benzer bir şey söylüyor. Gül düşünürsen gülsün, diken düşünürsen diken. Evet, evet. Yani biraz sahip olduklarımızdan dolayı minnet duymayı ve olumlu duyguları büyütmeye bir defa izin vermemiz lazım. Kıskançlık, kızgınlık, pişmanlık gibi olumsuz duyguları belki şükürle, şükranla, minnettarlık hisleriyle izale etmemiz lazım. Minnettar olabildiğim zaman hayatın zorluklarına daha iyi tahammül edebiliyoruz. Zorlukları daha kolay e, aşıyoruz. Kendimize daha çok e, itimat ediyoruz. İtimadı nefsi daha yüksek oluyor. E, bazı e, zor tepeleri e, daha kolay aşabileceğimize inanıyoruz. E, ve e, netice itibariyle insanlarla aramızda çok daha güzel bir bağ kurmuş oluyoruz. Kainata da bambaşka bir Gözle bakmış oluyoruz. İmam-ı çok güzel bir sözü var. Diyor ki şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Eyvallah. eyvallah. Vereni gördüğümüz zaman zaten varoluşun başka bir alanına... Bütün, e, bütün mesele o zaten evet. Değil mi? Evet. Ben böyle bir girizgah yapmış olayım. E, buyurun. Tahassüslerle ilerliyoruz zaten. Böyle tabii yani o İmam-ı devam edelim. E, teşekkür yani bir insan size bir iyilik yaptı. En azından bir tebessümle selam verdi. Ee, teşekkür etti, siz teşekkür etiniz. Ee, o esasında yani o verdi ama o bir vesileydi. Esas o selamı verdiren var onun arkasında esas. Hı hı. Evet. Esas fail. O faili görürseniz ve o size iyilik yapan insanı sizin minnet duyduğunuz, duymak durumunda olduğunuz insan da o failin kendisini yönlendirdiğinin bilincinde olursa işte o zaman iş çok tatlılaşıyor. Tabii. Ben bu işte son zamanlarda biraz medyaya bakıyorum, biraz kitap okuyorum, biraz düşünüyorum. Zannederim bizim yanlışımız şurada biz birey olduk zannediyoruz. Halbuki biz kuluz esasında. Evet. Yani Moderniyetinin tarif ettiği birey olduğumuzu zannedersek eğer çok büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Yani faile muhtar dediğimiz birey bu tehrik Fikret'in şiirinde var. Kimseden ümidi feyzetmem, dilenmem, pervibal. Kendi cevim, kendi eflakimde, kendim tayrim. ''İnhenâ tavk-ı esaretten girandı boynuma, fikri hür, <gülüyor> vicdanı hür, irfanı hür bir şairim.'' Fikret bunu kendisinden söylemiyor. Batı e, felsefesini, kültür gelişimini insan bildiği için onu okumuş, oradan söylüyor. Osmanlıca halbuki bu böyle bir şey değil. Böyle bireyin e, geleceği nokta odur. Çünkü neden? Şöyle siz kendinizi faile muhtar diyorsunuz, ben her şeyi yaparım. Ama görüyorsunuz ki yapamıyorsunuz. Ön kabulünüzle eyleminin arasında, eyleminin arasında bir çelişki var. İktidarınız yetmiyor ona. Ama kabulünüz çok güçlü. Bu çelişki sizi mutsuz eder. Ve şikayet de buradan çıkar. Kendi kendine, yeten, kendi kendine razı olan, kendi kendine razı olan zaten ilahi kadere razıdır, şikayet etmiyor. Halbuki ki bakın hayatında birçok eksik vardır. Birçok problem vardır. Ama şikayet etmez. Niye? Çünkü bir iddiası yok. Buna eskiler ne verseler ana şadi, ne kılsalar ana Bu bir aziyet makamı değildir. Onu hemen Hocam rica etsem tekrar edebilir misiniz? Ne, ne verseler, verseler ne ver, ana ona şadi, ne kılsalar ona şat. Evet. Yani Yine bunu, buna benzer bir başka e, küçük bir e, özdeyiş, bir beyt. Ele geçmezse eğer sevdiğimiz, çareme Eldekini sevmeliyiz. Şimdi sizi ben bireyim dediğiniz anda, yani modernitenin çizdiği manada bireyim dediğiniz anda çok büyük bir iddia sahibi oluyorsunuz. Ama o iddianızla hayatı düzenleyemiyorsunuz. Yine büyüklerimden öğrenmiştim, evladım demişlerdi Cenab-ı Allah ihmal etmez. Ne yapar? İmhal eder, yani mühlet verir size. Keşke ikaz daha önce gelseydi dersiniz ama vermez, gelmez. Size mühlet, mühlet verir. Siz o mühleti ben bu zamanı kazandım, ben bu zaman içerisinde bir eylem yapıyorum zannedersiniz. Halbuki o size mühlettir. Hayra da ve şerre de yarayan bir mühlettir. Ola ki dönersiniz, hayrı icra edersiniz. Ama dönersiniz, şerde derinleşirsiniz. Şerde derinleştikçe enaniyetiniz artar. Böyle anlattılar bize. E, nefsinize gurur, daha fazla bir zevk vermeye başlar nefse, emmarenize. Sonra birdenbire ayna kırılır, tuzda buz olur. Şaşırırsınız. Hayatınız berbat olur ve oradaki o açmazdan yani onlar öyle diyorlardı. vartay inkar, inkar Çukurundan lahm hafıza çıkamazsınız. Bunun için her adımınızı atarken Besmele-i Şerif inşallah mutlaka olması lazım. Ya Rabbi hakkında hayırlısını ver ve benim, beni doğru yola sen İsa buyur duasıyla her adım atacaksınız şeklindeydi bu. Yani birey olmak çok zor bir şey. Biz kul olmakla mükellefiz. Halbuki e, şimdi tekstleri, işte ben çok okudum, aydınlanma tekstlerini. Önce Türkiye'nin aydınlanma metinleri, onlar da güzel manifestolarda çok yaldızlı kelimeler falan. Sonra Batı'nın aydınlanma tekstleri, orada bireylik çok savunuluyor. E, sonra biraz bakınca şunu gördüm. Yani Orta Çağ Kilisesi o kadar insanı ezmiş ki orada kul filan değil insan yani. Çok ciddi manada bütün yeteneklerinden varisinde kılınmış, alınmış, soyutlanmış. Adam ona karşı çıkıyor. Bir Müslümanın böyle bir şey, bu macerası yok. Bir Müslüman, Necip Fazla Bey'in şiirini hatırlayın, sonsuzluk kervanı peşinizde ben diyor. Küleniz olmakmış gerçek hürriyet. Burası çok mühim. Küleniz olmakmış gerçek hürriyet. Neden böyle söylüyor? Çünkü her türlü dünya takidatından kurtuluyorsunuz. Allah'a kul olduğunuz zaman her türlü dünya kayıtlarından sizi vareste kılıyor, hür kılıyor, özgür kılıyor. Niye? Eğer diyor, bak kulum bana diyor, bir adım gelirse ben ona on adım giderim. Ben onun tutan eli, yürüyen, ayağı duyan, kulağı gören gözü olurum diyor yani. Ne, nasıl oluyor bu? Esma ile oluyor işte. Esma sizi üzerinde tecelli ediyor. Onun için bizim bu çağda yaşayan Müslümanların yapacağı şey, Kul olmaktır. Birey olmak değildir. Benim gördüğüm, anladığım bu. Son günlerde de çok böyle üzerime geliyor hadisat, e, medyadan takip ediyorum vesaire. Biz kuluz, birey değiliz. Modernite'nin anladığı manada birey değiliz, onu da altını çizeyim. İnsanız ve kuluz. individual değiliz. Ferdiyetçi değiliz biz. Böyle olduğumuz zaman Rahat rahat ediyoruz. Büyük bir irade var. O irade... O söz oyunu yapabilir miyim müsaade ederseniz? Artık <gülüyor> buyurun efendim. <gülüyor> Şimdi İngilizce üzerinden bir söz oyunu yapacağım. Individual değiliz çünkü individual değiliz. Yani bölünebilir değiliz. Biz. Ah doğru. <gülüyor> Çok güzel. Değil, ayrılabilir değiliz. O yüzden birey değiliz. Biz. Selam, bölümler, bir zerreyiz. O e, külli varoluşta, e, o ummanda bir damlayız. E, kendi ferdiyetimizi ondan ayrılıkta bulmuyoruz. bulmuyoruz. Kendi ferdiyetimizi diğer insan kardeşlerimizden ayrılıkta da bulmuyoruz. bulmuyoruz. Ölünebilir olmadığımız için de birey olmaya talip değiliz. Evet. E, şeyde... E, Söyledikleriniz içinde şunun ehemmiyetle vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kul olmak deyince böyle sanki düşük bir kategori, aydınlanmacı Aha. düşünürler. Kimin, kimin kulu olacağınız çok mühim burada. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir kölelik, kulluk e, bu konuda bir daha pejoratif bir anlam yüklüyorlar. Böyle sanki İnsan e, kendinin malikidir, insan kendinin sahibidir ve az iş hiç kimseye zaten kul olmaması gerekir gibi e, adeta insana tapınan e, bir bakış açısı sergiliyorlar. Fakat insan çalaba e, kul olduğu zaman, Gönül Çalab'ın tahtı diyor ya Yunus'umuz, evet. e, çalaba e, kul olduğu zaman başka hiçbir şeye kul değildir. Evet. Sadece onun kuludur, yaratıcısının kuludur. Ve onun dışında hiçbir kimsenin karşısında, hiçbir dünyevi otoritenin karşısında boyun eğmez. Sadece hakikatin karşısında boyunu kıldan incedir. Ve yaratıcısı da onu kendisine gerçek manada kul ise eğer izzet ve ikbalden zerre kadar ayın mahrum etmez. Onda da altını çizelim. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin ve kendisine reel manada, gerçek manada intisap edeni bu dünyada dahi Bırakın ahir, bu dünyada dahi izzet ve itibardan zerre de, zerrece dur ve mahrum eylemiyor. Nasıl o, yapıyor, yapıyor. Tabii, yani o izzet ve itibar zaten o teslimiyette saklı. Evet, evet. Ee, bir söz okumuştum. Ee, bu bir batılı bir Arif'e e, ait bu söz. Fakat bana e, çok manalı gelir. Ee, Rahman, Rahman ismi hepsine çamildir. Batı doğa ayırmıyor. Hepsi onun kulu. İnsan, Tanrı'ya diyor, tam bir teslimiyetle yönelirse ona benzer, onun gibi olur diyor. Ondan bir şeyi kendinde taşır, taşımış olur. Bizim tasavvufi literatürde de buna benzer çok ifade vardır yani onunla tabii, tabii. hem dem olmak onunla hem tabii. ruh olmak e, onun e, yani biz zaten zübdeyi alem diyoruz değil mi şey evet. esinle kendimize e, zübdeyi alem olmak lazım diyoruz insanı kamilin e, vazifesi olarak tekemmül etmesi ve e, Allah'ın sıfatlarıyla donanmaya gayret etmesi evet evet yine bir e, benim sevdiğim bir e, Batılı Simon Veil diye bir düşünür hanım var. Çok çileler çekmiş bir hanımefendi. Onun yine sevdiğim bir sözü. insan diyor Tanrı'yı çektiği dertlerle severse sevdiği kesinlikle Tanrı'dır. Çok hoş bir ifade gibi geliyor bu bana. Hazreti Eyyub'un çilesi gibi. Yani çilenin de derdin de ondan olduğunu bilerek seviyorsa zaten sevdiği Allah'tır, başkası değildir. Evet. onunla bir pazarlığa oturup bana sadece iyi şeyler gönder ee, hayır senden e, olsun ama ben şerri istemiyorum ee, benim payıma şer, yani şer düşmesin diye isteyebiliriz ama pazarlık yapamayız öyle bir e, kabiliyetimiz kudretimiz yok, <gülüyor> yok evet. payımıza düşene razı olmak zorundayız ve payımıza düşenin onun tarafından bize e, bahşedildiğini de e, hiçbir zaman unutmamak zorundayız unutmamak mecburiyetindeyiz evet Tabii sizin şeyleriniz çok enteresan icrahişimler oluyor. Bu yani eee de var. Hatırlayacağım şimdi. Dert çok hem dert yok düşman kapitalizm. Sevgili. Tabii. Evet dert çok hem dert yok düşman kapitalizm. Eee onu e, siz çok güzel şey okudunuz. Eee Hakikaten he vurgusuyla e, çok diyor. Dost <gülüyor> dost, dost bir perva evet. Dost bir pervah, felek birran, devran evet. bir sükun, der çok hem dert yok, düşman kılı i talize bulun. Hayatı ince bu. Hayatı özetliyor. Bakın bizde fazlası laf yoktur. Ya Hey Kemal öyle söyler. Şiir derası alınmış sözdür der. Bunu e, Latin şiirinde de bunu görüyor ya, ya Kemal. E, Roden'de de ben çok enteresan gelir hep söylüyorum. Diyorlar ki Roden'e nasıl heykel yapıyorsun? Mermel kitlesinin fazlalığını atıyorum diyor. Bu, bu da öyle. Dost bir perva, felek bir ran, devran bir sükun, ve çoğu hem dert yok düşman kavit hali ise bu. Buradaki dost dediği naz, naz makamıdır o olur yani çok çok net o. Çünkü beni bir imarı sanmaz mı diyor başka birinden. Niçin kılmaz bana deman? Beni bir sanmaz mı diyor yani. Böyle bir hadise. Ee, siz istemezseniz evranın bir sükunluğu hep e, devam etmiş hocam. Hep devam hep sükun olmuş evet. Evet. İşte onu siz talep etmezseniz zaten dert olmuyor yani. Ee, tekrar biz real dünyamıza dönelim. İnsanın sıkıntıya sokan talepleridir. Yani işte maddi talepleridir özellikle. Manevi talepler sıkıntıya sokmaz insanı. Maddi talepler sıkıntıya sokar. Evlat hususundaki talepler sıkıntıya sokar. O da bir boyutuyla maddidir. Zenginlik, mal, cah, makam talebi sıkıntıya sokar. Bu sıkıntılı, bu talepleri biz beşer olarak bununla mücehesiz yani ederiz. Benim bana öğretilenler öyle ki insanın talepten müstani kalabilmesi için varlığın daha büyük bir lezzetle karşılaşması lazım. İşte o o, o, o o lezzet manevi lezzet. Varlık onunla tanışırsa bu talepler varlığa çok fazla cazip gelmiyor. Gene oluyor. Olmuyor değil. Olsa iyi olur diyorsunuz. Ama sizi ezmiyor bu talep. Olduğu zaman da çok sevinmiyorsunuz. Olmadığı zaman da çok üzülmüyorsunuz. E, fark orada. Çünkü varlık bir başka büyük talep, büyük başka büyük lezzetle karşılaşmış. Bu da çok zor bir şey değil. Biraz evvel söylemeye çalıştım. Yani bu macerayı yaşayan insanların yazdıklarını okursanız onlarla bir manada e, manevi bir hassasiyet içerisinde yani nasıl bir insandı üzerinde düşünmeye başlarsanız ruh bir şeyi tadıyor. Mutlaka bir kapı açılır bir yerden ama açılmasa bile bakın çok pratik şeyler söylüyorum yani. Ama tabii ki ondan bir lezzet alırsanız okursunuz, devam edersiniz. Ee, o hisle, o histen hisseyi bulursunuz. O da bir imkandır ama Allah o kapıyı açmazsa maalesef işimiz zor ama talip olmak mecburiyetindeyiz. İşte Fuzuli böyle birisi. Ee, eskilerde çok beyit vardı zihinlerinde. Ben şimdi şimdi anlıyorum. Kendilerine hiç olmadık yerde, olmadık şartlar altında, fiziksel şartlardan bahsediyorum. Bir manevi dünya kuruyorlardı o beyitlerle Bir beyit okuyorsunuz, sıkıldınız. Bir başka yerdesiniz. Yani ne bileyim mesela benim yurt başıma gelmiştir. Sıkıldım. Kıpırdayacak bir yer yok, gidecek bir şey yok. İmkan mahdut, yer mahdut vesaire vesaire. Bir beyi tokuyorsunuz, orada bir kapı açılıyor. Sıperber götürüyorsunuz. Eğer buna bir de muskiyi eklerseniz Ali Ülala oluyor. Tabii. Ben mesela bu Kur'an'a günlerinde biraz evvel içeride hafif bir çay içtim. Şöyle bugün, bugün Datça'da sema kapalı. Ama e, Hicaz'dan bir ilahiye başladım. E, ki ben bunu çok yaparım yani. Oradan bir başka ilahiye geçtim. Bir anda 5-6 dakikada her şey değişti yani. İnsanın buna ihtiyacı var. Hicaz hocam. ilahiyi de söyleyeyim. Harik. Gün doğup tuttu cihan yüzün üstün güneşi. Ruhşeyn'in bir Hicaz ilahisi, muhteşem bir ilahi. Bir daha lütfeder misiniz hocam? Gün doğup tuttu cihan yüzün üstün güneşi. Kim ola sevmeye bu veçile sen mahüveşi. Nutuk, nutuk uzun da ilahi dört satırını almış bunun. Ee, Bedduha verdine ve leylu kuram sümbülüne rüşeni ver, vildi budur küllü gadatin vahşi. Ömer rüşeni aydınlı. Halvetiye Meşayih'inden. Bu güzel bir hicaz ilahi. Sonra bir, bir Ruma ilahisi ekledim peşine. Ah olaydım, ben de derviş olaydım. Bir de küçük espri yaptım kendi kendime. Bunu okuyan Rumelililer, Kostovallılar, Arnavut'a ben derler. Ben de demezler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben de ah olaydım, ben da derviş olaydım. Dervişin kadrine ben bileydim dedim. Böyle evet. bitti işte hadise. Bir anda hava değişiyor aziz. Evet. Evet. Eskiler onun için bu işleri e, mahfuzatta götürürlerdi. Kitap defter olmaz, mahfuzatta olacak bunlar yani. Hepsi iyi kötü, beyit bilir, terenim de bilirlerdi yani. Solis sesi değil, mühim değil. Kendini bir dünya çiziyor, o maneviyattan o anda hissesine alıyor diye düşünüyorum şimdi. Ya böyle. Bu bir e, psikolojide bir tabir var. Bizim geçen seneki programlarımızdan birisine yine gündeme gelmişti. Okyanusvari duygu diyor. Bu, e, ha, bu o, çok enteresan o, bir şey. Evet işte yani manevi lezzet insana okyanus bir duygu veriyor. E, sonsuzluktan bir tat çalınıyor ağzınıza. Değil mi? Son, sonsuzluğu bir an yakalıyorsunuz. Dış alemle bütünleşiyorsunuz. Yaratıcınızla bütünleşiyorsunuz. Hayat yolculuğunuzun bir anlamı oluyor birdenbire. İşte yani bu ilahiler olsun varlık üzerine düşünmek olsun şükretmek olsun insana bu okyanusvari duyguyu verdiği için dilimize bir lezzet çalıp geçi veriyor. Evet. Ve o o lezzet de başka dünyada hiçbir şeyle mukayese edilebilir gibi bir şey değil sanki hocam. En azından hafifletiyor şeyi. Yani sizin etarfınızdaki sizin hissettiğiniz çemberi yani hayat yükünü bir anda yok farz ediyorsunuz. Bir tekrar dinlenmiş bir şekilde devam ediyorsunuz hayatınıza. Müthiş bir yani hani şimdi şarj diyorlar ya bina pili şarj ediyorlar. Onun gibi bir şey oluyor yani. Çünkü bu hayat yükü çekilecek. Bunun bundan kaçış kurtuluş yok. E bunu nasıl çekeceğiz? İyi tarafından görerek çekeceğiz. İşte bu beyitler şimdi mesela bu beyitler anne de vardı. Annem de de küçük kıssalar insanını sıkmaz. Küçük atasözleri. Mesela annem çok söylerdi. Babama da sonra da bana da. Gün doğmadan neler doğar? Değil mi? Yani bir gerilim olmuş. Diyelim ki bir sıkıntı olmuş. Vesaire. Gün doğmadan neler doğar? Onlar birbirlerine Hucum ya Hucum derlerdi. Böyle isimle hitap etmezlerdi. Hucum gün doğmadan neler doğar? Allah Allah. Çocuğum hep işitiyorum bunu. Hakikaten öyle oluyor. Gündoğmada neler doyuyor meşih meyşepten neler çıkıyor karşımıza yani her gün yeniden doğarız bir de bizden kim usanırsa işte o çıkıyor hadise onun reel bir e, hanımefendinin ağzında söylenişi Gündoğmada neler doğar yani anneannem de de vardı böyle beyitle atasözleri vesaire tabi kederde bunun daha rafinesi olur e, yerine göre okunur e, vesaire böyle geçer yani. O bizi bir başka dünyaya götürüyor bir an için. Nerede olursak olalım hiç önemi yok bunun yani. yurt yurtdışı, yurt dışı, sıkıntıda, üzüntüde vesairede. de. Yine aklıma geldi mesela cenaze işte eş dosta bir gidiyor. Yadında mı doğduğun zamanlar sen ağla edin gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun mevtin sana hande halka matem. Yumuşatıyor bir anda hadiseyi. Tabii. Aksi halde işte ışıklar içinde yat bilmem ne filan. <gülüyor> evet, nur kelimesini de kaybettik yani azizim yani. Sormayın, sormayın. Seçtiğimiz metaforlar, kelimeler dünyamızın e, işaretleri oluyor. Köşe taşları oluyor. E, yani biz nurdan bahsediyoruz. Dört inerek kabrine nur üstüne nur yerde bulmuş Ölüler de yatanlar, evet dirilerde huzur diyor ya yani Kemal kocamızdan başı şiirinde kavuz evet. Osman için evet bir bilgede şöyle diyor evet ee, bir yemeği ziyafete bir evi yuvaya bir yabancıyı dosta çeviren şey şükürdür aldık yani aldıklarımız aslında verdiklerimizden çok daha fazla Tabii. yani barışlanan bizim cebimizden çıkandan gönlümüzden çıkandan çok daha fazla. İnsan bunu fark ettiği an şükran duyması, şükür duyması gerektiğini hissediyor. Bir yazımda kullanmıştım böyle bir ibare, şükran kalbin belleğidir diye. Yani duyguların belleği de şükürdür, şükran duymaktır, teşekkür etmektir. Bize hayrı, iyiliği dokunmuş insanları güzellikle yad etmektir. Onları hatırlayabilmektir güzel bir duyguyla. Bununla ilgili e, bazı şeyler öneriliyor. Mesela insanlar çok fazla olumsuza odaklandığı için e, şükran günlüğü tutun diyor bazı psikologlar. Mesela şükran günlüğü şu, e, o akşam gidiyorsunuz eve, e, dinleyicilerimiz için de bir pratik öneri olmuş olsun. Defterinize o gün size yapılmış olan iyilikleri, güzel sözleri tek tek yazıyorsunuz. Başınıza gelmiş olan güzel hadiseleri, kıymetini bilmeniz gereken anları, tecrübeleri. Siz e, bugün dediniz ya pek çok şeyi hatırlıyorum geçmişle ilgili, e, e, yad ediyorum diye. E, yad edilmemesi gereken güzel hatıraları defterimize yazıyoruz. Ve e, arada bir, her gün yazdığımız için arada bir geçmiş şeyleri de hatırlamış oluyoruz. Böylece kıymetini biliyoruz yaşadıklarımızın bize başımıza gelmiş olanın boşuna başımıza gelmemiş olduğunu idrak ediyoruz veya şükran mektubu yazıyoruz hayatımızda bize değmiş olan bize iyilik yapmış olan bizi bir yerden başka bir yere taşımış olan ışığını ruhumuza düşürmüş olan insanlara e-mail değil kağıdı kalemi dolma kalemi <gülüyor> <gülüyor> ee, kağıdın üzerine kaybolmayacak bir mektup yazıyoruz yani, bana şunu yapmıştın ee, şurada benim hayatıma değdin, ee, Allah senden razı olsun deyip bir mektup yazıyoruz. Bu hem o insana şifa olacak bir şey hem de bize şifa olacak kıymet bildiğimiz, kadir bildiğimiz için bize, bize şifa olabilecek bir şey. Esasında o mektup bizim kalbimize yazılıyor. Biz yazarken biz kağıda kaleme yazıyoruz diyoruz ama kalp bir tevazu sahibi olur. Şimdi efendim... Kendisini değinen insan çok kolay kolay teşekkür etmiyor. Çok kolay kolay şükran duygusunda bulunmuyor. Çünkü diyor ki bu karşılıklı bir alışveriştir diyor. Her ülke her alışveriş esasından bir teşekkür ve bir duadır. Eski İstanbul esnafı, Anadolu esnafı ben çok te te tecrübe ettim bunu. E e malı ne zaman hayırını görün derlerdi. Biz de bereketini gör derdik onlara afiyet olsun mesela manavdan size de bereket olsun derdik bir dua ile şimdiki halde bu büyük marketlerde sadece bir maddi mal alıyorsunuz ve para veriyorsunuz göz mesela teması aslında... bile kurmuyorsunuz. mesela kasiyer kızlarımız oluyor gençlerimiz oluyor onlarla göz teması dahi korumuyoruz bir teşekkürü bile esirgiyoruz evet Veyahut çok sahte bir teşekkür oluyor, çok rutin bir teşekkür oluyor. Halbuki bu öyle bir hadise değil. Kalp eğer tevazu ile tanışmışsa, her an şükreder, her an teşekkür eder. Onlar vesiledir çünkü yani. Ee, esas teşekkürün ana kaynağı var, sahibi var. O vesilere kılarak, bize bir takım lütuflarda bulunuyor. O lütuflara karşı biz, Kalbin tevazuyla teşekkür etmek mecburiyetindeyiz. Ve bir kapı açılıyor bize o, o manada, o manevi manada. Allah inşallah onun şuuruna varmayı nasip eylesin bize. Bu çok yoğun hayat koşuşturması içerisinde. Bu çok önemli bir hadise. Ee, pratiği, işte biraz azavede sözünü ettiğim gibi, pratiği önemli. Ee, siz mesela batıdan çok önemli şeyler söylediniz, kaynaklar verdiniz. Yani o insanların hayatlarına bakmak, biyografilerini okumak, maceralarını dinlemek ve onlar üzerinde düşünmek de insana bir yol çiziyor. Şöyle ki, şöyle ki o da bir insan, ben de bir insanım. O bir yoldan yürümüş. En azından o yol yürüdüğü yolun hikayesini bir öğreneyim. Güzel hikayeler okuduğunuz zaman, güzel maceralar dinlediğiniz zaman Ruh da ben de yapabilirim havasına bürünüyor iyiliğin yayılması, kötülüğün setredilmesi. Çünkü bizim varlığımız iyiliğe de meyyal, kötülüğe de meyyal. İyiliğin yayılması çok mühim bir hadise. Bu macerayı sizin buyurduğunuz vesile gözle okursanız eğer odan çok şey öğrenirsiniz. Rahman ismi bütün dünyaya, bütün alemlere şamildir. Sadece Müslümanlara ait değildir hadise. Oradaki bir insana da söyletir istiyorsa, murat ediyorsa, nitekim söyletiyor. O gözle okuduğunuz zaman hemen aklıma geliyor, biz bunu çok öğrendik bir zamanında ama fiziksel olarak yorumladık. Hikmet ve ilim müminin yitik malıdır, nerede bulsa almalıdır. Bu hem fiziksel hem de manevi olarak. Çünkü sizinle hiç uyuşmayan bir değerler sistemine sahip. Bir toplumsal yapı veya bir insanda da hikmet ve ilim çıkar ve o sizin yitik malınızdır. Çünkü o hikmet ve ilim ondan sadır olmuyor. Onun sahibi var. El Hakim ismi var. El Alim ismi var. Ondan sadır oluyor. O kimseye nasip olmuş. Kendisi belki farkında değil. Ama o siz, o emanetçi malı ondan alacaksınız. O bakımdan bahsettiğiniz batılı kaynaklar çok iyi. Bir de pratik faydası var şöyle ki, Bizim memlekette halen teknolojik bakımdan Batı üstün olduğu için Batı'nın sözü her sahada çok geçerli sayılıyor. Siz bir yerli bir hazretten referans verirseniz bizim insanımız ha öyle mi der geçer. Yani Frenk kaynağından referans verirseniz Aa, ciddi mühimdir bu sözde. Bunun kaynağında Batı'nın teknolojik olarak daha ileride olduğunu ben görüyorum. Bunu anladım ama bu da bir realite. Hiç hayır demiyoruz. Eyvallah. Biz ondan da veririz, ondan da veririz. Ne olacak? Hepsi aynı Allah'ın kulu diyor bunları. Hepsinin ilmi ve hikmeti aynı kaynaktan gelmiyor. Tabii. Hocam yani bir de, de bu kusur bulma kültürünün ortaklaşmamız lazım. O çok kötü o. Özellikle bu sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber. Aman yarın. Yani. Kusurlarını, kusurlarını aramak, onları teşrih masasına yatırmak onları faş etmek başka insanlara kötülük izafe etmek çok yaygınlaştı maalesef bu da bulunduğumuz ortamı soluduğumuz havayı zehirleyen bir şey. Çok kötü Allah hafız evet. yani Önce herkesin kendi nefsini ıslah etmeye gayret etmesi evet. lazım. Mevlana'nın yine mealen söylemeye çalışacağım hatırımda kaldığı kadarıyla bir Tespiti var diyor ki din kardeşinde bir ayıp görürsen o ayıp sendendir. Sen aslında kendi nefsini onda görmüş olursun. Mümin müminin aynası olduğuna göre aslında evet. kendi kusurlarını onda görmüş oluyorsun. Diyor ki başkasında gör, bir ayıp görüyorsan o ayıbı önce kendinde gider diyor. Çünkü incindiğin şey sendendir diyor. Eyvallah. Yani bu e, yani başkasını tam kendini noksan bilme edebi e, bizim e, uygarlığımızın en derin dokusuna kadar evet. E, evet. nüfuz etmiş. E, biraz e, işte e, kusur araştır kusur faşedicilerden olmayalım. Önce kendi nefsimizin e, kusurlarıyla yüzleşip e, dış alemin kusurlarıyla daha az meşgul olalım. Daha geç Evet. evet. Hiç yani şah, şahsi kusubu tabii ki yani e, şöyle yani kusuru düzeltmek vazifemiz ama kusuru faş edip onun üzerine basarak oradan bir varlık inşa etmek bu feci bir şey. Tabii. Yani bak bende böyle bir şey yok sende var. Evet. Cenab-ı Allah sana da aynı hali misliyle verebilir aman dikkat et demek evet. lazım. Bir de malumunuz settar ismi setreden çünkü özenir insan. Eskiler kusur yok mu var ama onu üstüne örterler ve izale etmeye çalışırlar. Çünkü yayıldığı zaman insanları özenirler ve büyük bir toplumsal pandemi haline gelir, epidemi haline gelir bu yayılır sari hastalık gibi. Şimdi yapılır o maalesef. Ve oradan insanlar çok fazla maddi imkan sağlıyorlar. Bu çok hoş bir şey değil. Onun için mümkün mertebe. Ya hafız ismine e, sığınarak, iltica ederek önce kendimizi, kendi varlığımızı muhafaza altına alacağız. Sonra efrada ailemizi, sonra çevremizi muhafaza altına almamız lazım. E, o, o feci bir şey. O nefse emmarenin en, en kötü hali o. Kusurlar üzerinde bir varlık inşa etmek. Tabii. Böyle bir hadise. Allah muhafaza buyursun diyelim rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'ndan çok sık bahsedersiniz. Allah rahmet eylesin. Mesela ona baktığım zaman ben onda da bir insan kuyumcusu görüyorum. İnsanı sahip olduğu cevheri yakalayan ve o cevheri işleyen bir zat. Evet, evet. Kötü tarafını görmüyor. Ondaki yükselme istidadını görüyor. Yani bizlerin de insana baktığımız zaman yükselebilecek tarafıyla meşgul olmamız lazım insanı yükselebilecek her an yükselebilecek bir varlık olarak mütalaa etmemiz bir zübdeyi alem olarak görmemiz ve olabildiğince onu iyiye çağıracak iyiliği onda çoğaltacak taraflarıyla meşgul olmamız lazım gibi geliyor. Aynen öyle bir küçük anekdot hani çağrışımların programı ya bu evet. ee, Aziz Efendi merhum yani Abdülaziz Hayri Bekkine Hazretleri. Ben tabii bunu işittim. Kendisine mülafi olmadım. Olamadım zaman itibariyle. Bir müridinde bir suya hal görmüş. Evladım demiş. Niçin böyle yaptınız? Cevap şöyle geliyor. Efendim izzet-i nefsime dokundu. Onun için kendimi tutamadım. Böyle yaptım deyince bir cevap geliyor Hazret'ten. Evladım nefsin izzetimi olur diyor yani. Şimdi i̇şte, umumiyetle biz bu hadiseye baktığımız zaman e, hep ben var ya o ben biraz evvel de birey dedik ben dedik o esasında onun adı var o nefse emmare o doymaz bir türlü ve hep başkasının üstüne basarak yükselmek ister hep gözü en yukarıdadır layık olmadığı halde oraya çıkmak ister bunun da en kolay yolu başkasının kusurlarını fahşetmek onun üzerine basarak yükselmektir Halbuki onun belki çok daha fazlası kendisinde vardır bir de bir de Allah muhafaza aynı hali size de giydiri verirler fakana bile varmazsınız. Sonra dersiniz ki benim başıma bu haliye geldi. Esedavel bu hali düşmüş birisi üzerinde maalesef bir varlık denemesi yaptınız. E, o da size şimdi geri döndü yani. Bunları çok dikkatle ele almak üzerinde çok düşünmek, tefekkür etmek ve e, şükürle tevazu birbirine kardeş biraz öyle buyurdunuz çok doğrudur o. Mütevazı bir kalp teşekkür edebilir. Aksa de, e, ben yaptım o da karşılığını verdi der. Halbuki karşılıksız yapmak ne kadar güzel bir şey. Ve karşılığı hiç kimseden beklememek ne kadar hoş bir şey. Biraz evvel siz temas ettiniz sonsuzluğa açılan bir kapı insan üzerinde karşılığı beklemeden kalbin bir bir hassasiyeti tanıması. Ee, bir kitap e, mütalaa ediyorum bugünlerde. E, şiddete karşı siyaset Gandhi anı diye. E, orada bir iktibas var. E, çok hoşuma gitti bu. E, müsaade ederseniz kitap önümde. Oradan okuyayım. Estağfurullah, estağfurullah. Diyor ki arkadaşlığın sınanması İhtilaf halindeyken yardım etmektir ve bu kayıtsız şartsız yardımdır. Karşılık gerektiren işbirliği bir ticari sözleşmedir ve arkadaşlık değildir. Şartlı işbirliği içine yabancı maddeler karıştırılmış çimento gibidir, tutmaz. Mahatma Gandhi'nin bir sözü. Yani Dostayım. günlük ilişkilerde, dostluk ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, yarenlik ilişkisinde menfaat olmaz. Orada fedakarlık ve feragat olması lazım. Evet, evet. Sizin az önce buyurduğunuz gibi e, e, yani bu e, karşılıklılık e, bir menfaat gözetme şeyi girdiği zaman hani Cemil için çok bilinen bir sözü var ya iyilik yapan mükafat bekliyorsa tefecidir diyor. Tefeciliğe giriyor. <gülüyor> Biraz öyle okluyor evet. evet Tabii şimdi Hazret anladım. Bilge olduğu için böyle vurucu konuşuyor yani. Tabii. Bir sert bir, ama yani böyle akılda kalması için yani <gülüyor> evet. çok güzel evet kıymetli hocam bir programın daha sonuna geldik gönlünüze bereket sağ olun var olun eyvallah evet. efendim sağ olun teşekkür ediyoruz Allah'a hamd ediyoruz şükrediyoruz bu yaşımızda böyle imkanları bize lütfü kere eylediği için ne yapalım biz de işte böyle elimizden geldiğince büyüklerimizden duyduklarımızı yaşımızın getirdiği bir birikimle aktarmaya çalışıyoruz inşallah faydalı olur diye düşünüyoruz İnşallah hocam çünkü niyaz ediyoruz aynı zamanda niyaz ediyoruz söz kalpten kalbe gider ve orada çoğalırsa anlamlı kalpten kalbe giderek etkisini artırıyor inşallah kainatta sarf edilmiş hiçbir söz boşa gitmiyor Bizim sözümüzde hayırlı sözler arası. Sizin sözünüz, bizim sözümüz inşallah birbirine katılarak hayırlı, yarın bir gün hakkımızda olumlu şehadet edecek sözler. İnşallah. i̇nşallah. Sözün düşüşünü yaşadığımız bu çağda, imdilik yani, ve sözün düşüşünü yaşadığımız bu çağda e, sözü yükseltenlerden olalım inşallah. İnşallah. Ne güzel söylediniz. Eyvallah. Sağ olun hocam. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Gönül Sadası'nı dinlediniz. Değerli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyah. hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.